اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعض بسم الله الرحمن الرحيم Muhterem kardeşlerim, bir önceki dersimizde hatırlayacaksınız. Efendimiz Hazreti Muhammed Aleyhissalatu bir hadisi şerifini size intikal ettirmiş hadis üzerinde açıklamalarda bulunmuş idik. bu haftaki dersimizde de inşallah kainatın seyyidi Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın bir başka hadisi şerifi inşallah okuduğum hadisi şerifi size intikal ettireceğim kişilerin hayatında hadisin sünnetin önemi çok büyüktür Kur'an ve sünnet bizim hayatımızda tatbik edilsin diye vardır. Biz bir hadisi dinlerken ya da Rabbimizin Kur'an'ındaki bir ayetine kulak verirken bileceğiz ki o bizim hayatımızın bir yönünü aydınlatır. Eğer biz Resul-i Ekrem'in şu hadisini şu ana kadar öğrenmediyse bilmiyorsak bilelim ki hayatımızın o yönü karanlıktır. Belki de kıyametin kopacağı güne kadar, kabrin içine gireceğimiz güne kadar hayatımızın o yönü hep karanlık gidecektir. O halde Allah'ın Resulü'nün hadisini dinlerken o hava içinde dinleriz. <gülüyor> Cenab-ı Hakk'ın Kur'an'ındaki bir ayetine kulak verirken o hava içinde kulak verelim. Cenab-ı Hakk'ın Kur'an'ındaki ayetleri de Efendimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın darü züher gibi, elmas gibi ağzından dökülmüş inci tanesi olan hadislerde bilelim ki bizim hayatımızda tatbik edilsin diye vardır. Kur'an ve sünnet hayatımızdan çekildiği zaman İslam dışı birçok anlayışların hayatımıza hakim olduğunu görüyoruz. Gelirken arabada bir kardeşimiz dedi verdi. Yılın yılın insanlar şu anda ibadet kastıyla sanki dinin emirlerinden birisini yerine getiriyormuşçasına Mevlana'yı ziyarete gidiyoruz. Tabi biliyoruz ki biz Türkiye'de Tekkeler, türbeler kapatılmıştır. Kanun maddesi yasaktır. Alman evlene hala açıktır. Neden? Çünkü muazzam para getiriyor da onun için açıktır. Ekonomik bir kaygadan ötürü açıktır. Arkadaşlar biliyorsunuz tarihte Ebrehe olayı hadisesi vardır. Ebrehe Mekke'ye giden insanların Mekke'ye bıraktığı parayı kendi ülkesine çekmek için ada Yemen'in San'a şehrinde büyük bir bina yaptırmıştı. Ve bütün dünya ilan etmişti. İşte Kabe burasıdır buraya gelin diye. Maksadı neydi? Ekonomik bir kaygıydı. Müşrikler de, Mekkeli müşrikler de bir takım prensipler koymuşlardı. Din adına bir takım prensipler koymuşlardı. Maksatları madde gelbetmek, ekonomik kaygı. Demişler ki Mekkeli müşrikler, Mekke'nin dışından gelen insanlar üzerlerindeki günahkar elbiselerle Kabe'yi tavaf etmesi haramdır. Caiz değildir. Ne yapmalar lazım? Dışarıdan gelen insanlar üzerlerindeki günahkar elbiselerini çıkaracaklar, ya Mekken'in müşriklerden bir elbise satın alacaklar, ya da bir elbise kiralayacaklar, yahut da çıplak Kabe'yi tavaf etme zorundadırlar. <gülüyor> Bakın, dikkat ediyor musunuz? Din adına konmuş bir prensip, esasen bütün kaygı madde kaygısıdır. Daha çok para kazanma endişesidir. Dışarıdan gelmiş insanlar üzerlerindeki günahkar elbiselerini çıkaracaklar. Çok fazla parası olan birisi Mekke'nin müşrikten bir elbise satın alıyordu. Biraz az parası olan bir elbise kiralıyordu. Hiç parası olmayan da çınır çıplak Kabe'yi muazzamayı tavaf ediyordu. Çıplak Kabe'yi tavaf ettikleri zaman da bu defa ahlaksızlık artıyordu. Mekke'nin genel evi patronlarına para çıkıyordu. Yine ekonomik kaygı. Bu defa ahlaksızlık artıyordu, genel ev patronlarına iş çıkıyordu, para çıkıyordu. Dikkat ediyor musunuz? Ekonomik bir kaygıdan ötürü bunlar yapılıyordu. Para kazanma adına bütün bunlar yapılıyor, izah ediliyordu. Bunlar sosyal hayatlarında çıplak gezmiyorlardı. Çıplak gezmenin ayıklığını karanlığını biliyorlardı. Ama Kabe'nin avlusuna vardıkları andan itibaren din adına kunduğu için bu prensibi Çin'e mi soyunmak zorunda kalıyorlardı. Şimdi din adına bizim hayatımıza konmuş pek çok prensipler vardır. Bunların birçoğu da ekonomik kaygıdan kaynaklanmaktadır. Mesela işte evimizde şunlar şunlar bulunmalıdır. Onları iman eden kişi onları satabilmek için öyle muazzam prensipler koymuş ki, öyle muazzam adetler geliştirmiş ki onlar mutlaka satılmalıdır. Mesela düğünde şunlar şunlar alınmalıdır. Düşündüğümüz zaman iki taraf içinde belki ölünceye kadar hayatlarına hiç lazım olmayacak pek çok şey düğünde alınır. Hiç lazım olmayacak şey, bir alınmak zorundadır. Din adına konmuş sanki bir prensiktir. Orada onun çiğnenmesi sanki dinin çiğnenmesidir. O halde biz hayatımızı Kur'an'a ve sünnete göre ayarlayacağız. Hayatımızda Kur'an ve sünnet olduğu zaman bahtlıların tümünü fark eder ve hayatımızdan atarız. Ama Kur'an ve sünnetle münasebetimiz kesilmişse din zannettiğimiz pek çok şey, din dışı pek çok şey gelip hayatımızı işgal edecektir. İşte Allah Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın bir hadisi şerifini inşallah size intikal ettireceğim. Bu hadis bizim hayatımızın birçok yönünü aydınlatmaktadır. Amel etme adına, yarın uygulamaya koyma adına inşallah Efendimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın hadisini dinleyelim. Hadisi Ebu Hureyre Radiyallahu an Hazretleri bize Allah Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam'dan naklediyor. Allah'ın Resulü buyurdu ki Men nefse am mün kurbetem, min kurb dünya, nefse Allah onu min kurb yaman kiyama. Hadisin birinci bölümü böyle. Kim dünyada bir müminin dünyalık sıkıntılarından bir sıkıntısını giderirse, öbür tarafta Allah da onun bir sıkıntısını giderecektir. Hadisin dış çerçevesi bu. Bir daha söyleyeyim kim dünyada bir müminin dünyalık bir derdini, dikamını, bir, bir çilesini, bir sıkıntısını giderirse öbür tarafta Allah da onun bir sıkıntısını giderecektir. Dış çerçeve bu. Ancak hadisin içine biraz şöyle daldığımız, girdiğimiz zaman manaya biraz nüfuz etmeye çalıştığımız zaman karşımıza şunlar çıkıyor. Bir Müslüman düşünün ki sülüt öğrenmeye çalışıyor. Saz öğrenmeye çalışıyor. Sıkıntı içinde. Gelmiş bizden yardım talep ediyor. Bu konuda bana yardım et diyor. Acaba biz böyle bir Müslümanın böyle lüzumsuz ve gayrı meşru bir sıkıntısını gidersek öbür tarafta Allah da bizim bir sıkıntımızı giderir mi? Bir Müslüman düşünün ki vakıf olan bir araziyi bir dükkanı satın almak istiyor. Parası yetmediği için sıkıntı içinde. Gelmiş bizden yardım talep ediyor. Ne olur bana yardım et diyor. Acaba biz böyle bir Müslümanın ...böyle İslam dışı lüzumsuz gayrimeşru bir sıkıntısını gidersek... ...öbür tarafta Allah da bizim bir sıkıntımızı giderir mi? Yine bir Müslüman düşünün ki... ...geniş çaplı bir araştırma başlatmış. Mesela Philadelphia'nın kahvelerini araştırıyor. Philadelphia'da kaç tane kahve var? Bu kahvelerin mimari özelliği nedir? Bu kahvelere günde girip çıkan insan sayısı adedi nedir? Bu mevzuda geniş çaplı bir araştırma başlatmış... 3 sefer Philadelphia gitmiş gelmiş, uçak biletleri, video kasetleri, fotoğraf makineleri derken gitmiş ve tükenmiş. Son bir defa daha gitmesi lazım. Bu araştırmasını bitirmesi için son bir defa daha Philadelphia'a gitmesi lazım. Sıkıntı içinde. Gelmiş bizden yardım talep ediyor. Diyor ki ne olur bana biraz yardım et. Acaba biz böyle bir Müslümanın böyle lüzumsuz ve gayrimeşru İslam dışı bir sıkıntısını gidersek, Öbür tarafta Allah da bizim bir sıkıntımızı giderir mi? Arkadaşlar, biz eğer böyle lüzumsuz ve gayrı meşru bir Müslümanın sıkıntısını giderirsek, Allah da öbür tarafta bizim lüzumsuz ve gayrı meşru bir sıkıntımızı giderir. Nasıl mı diyeceksiniz? Mesela cehennemin altıncı katında yanıyorsak, acaba yedinci katta ne olup bitiyor diye içimizde bir sıkıntı varsa, Tutar Allah elimizden bizi, yedinci kattaki azabı gösterir, böylece bizim lüzumsuz ve gayrimeşru bir sıkıntımızı giderir. O halde bizim gidereceğimiz sıkıntının nevi ve çeşidi çok önemlidir. Bakacağız giderdiğimiz sıkıntıya. O Müslümanın sıkıntısı meşru bir sıkıntıysa biz onu gidereceğiz. Eğer karşımızdaki muhatabımızın sıkıntısı gayrimeşru bir sıkıntıysa, biz o sıkıntıyı giderdiğimiz zaman... Allah da öbür tarafta bizim çok lüzumsuz ve meşru bir sıkıntımızı giderir. O halde şunu söyleyeceğiz, Müslüman'ın hayatında lüzumsuz bir sıkıntı olamaz. Müslüman'ın hayatında İslam'dan kaynaklanmayan bir sıkıntı olamaz. Mesela anamı nasıl öldüreyim, İpleri boyayım pencereden mi atayım, yoksa hat mı yutturayım, yoksa suda mı diye kişinin bir sıkıntısı olamaz. Ya da acaba şu dükkanı nasıl soyayım? Şuradan şu parayı nasıl yürüteyim? Şunu nasıl öldüreyim? Müslüman'ın böyle bir sıkıntısı olamaz. Müslüman'ın sıkıntısı meşrudur. Şeriat belirler Müslüman'ın sıkıntısını. Yani Allah o işe başını sokma dediği bir işe Müslüman başını sokmuşsa o sıkıntı gayrimeşru bir sıkıntıdır. Biz o sıkıntıyı gidermek zorunda değiliz. Allah'ın o işe başını sok dediği sıkıntıya başını sokmuş Müslüman ve sonunda böyle bir sıkıntıyla karşı karşıya kalmışsa, işte o zaman Müslüman'ın o sıkıntısını giderdiğimiz zaman meşru bir sıkıntı gidermiş oluruz. Çocuklarımın rızkını nasıl elde ederim, kazanırım helal yoldan? Günahlarımı nasıl affettirelim? Çocuklarımın İslami eğitimini nasıl ayarlarım? Hanımımın namusuna, iffetine nasıl sahip çıkarım? Evimde İslami havayı nasıl estiririm? Çevremde İslam'ı nasıl hakim kılarım? Evime odunumu kömürümü nasıl alırım? Üstüme helalinden diğer elbise nasıl alırım? İlmi nasıl öğrenirim? Allah'ın rızasını kazanabileceğim ilmi nasıl talebelerim? Bunun için kimlere gideyim? Kimleri bulayım? Hangi mecliste iştirak edeyim? İşte bu Müslümanın meşru sıkıntısıdır. Arkadaşlar, Adam düşünün ki cebinde on parası yokken on milyonluk işe kalkışmış, sıkıntı içine düşmüş. Gelmiş bizden yardım talep ediyor. Ya da adamın asının ayağının altından malı yok, hep yokuşa yokuşa sürmüş. Sıkıntı içine düşmüş, gelmiş bizden yardım talep ediyor. Adamın evinde yiyecek ekmeği yokken evine bir tane video almış, sıkıntı içine düşmüş. Gelmiş bizden yardım talep ediyor. Adamın cebinde on parası yokken evine bir tane televizyon almış koymuş sıkıntı içine düşmüş, boşlanmış, gelmiş bizden yardım talep ediyor. İşte böyle lüzumsuz bir sıkıntıyı giderirsek, bilelim ki öbür tarafta Allah da bizim lüzumsuz ve meşru bir sıkıntımızı giderecektir. O halde, gidereceğiniz sıkıntıya bir bakalım. Gerçekten meşru mu değil mi? Allah'ın istediği bir sıkıntı mı değil mi? Eğer meşru bir sıkıntıyı adam kendisine sıkıntı yapmış, bize gelmişse o zaman biz adamın farkında olmadığı gerçek sıkıntısını ona hatırlatmak suretiyle yine sıkıntısını gidermiş sayılırız. Mesela adam geliyor, filan yazarın roman serisine kafayı takmış. Lakin parası olmadığı için o kitap serisini alamıyor ya da kitap serisini bulamıyor piyasada. Gelmiş bizden yardım talep ediyor. Biz diyeceğiz ki kardeşim senin gerçek sıkıntın o değil. Senin gerçek sıkıntın önce tevhidi anlatan kitapları okuman. Önce dinini anlatan şu, şu kitapları önce okuman lazım diyeceğiz. Böylece farkında olmadığı gerçek sıkıntısını ona hatırlattığımız zaman yine biz Müslüman'ın meşru dairede sıkıntısıyla meşgul olmuş sayılırız. Adam lüzumsuz bir sıkıntıyı kendisine sıkıntı yapmış gelmiş. Diyor ki işte hanımım bana itaat etmiyor, serkeşlik yapıyor, namusuna iffetine sahip çıkmıyor, bana karşı işte şöyle şöyle konuşuyor. Adam esas sıkıntısının nereden geldiğinin farkında değil. Biz onu dizimizin dibine alacağız ve diyeceğiz ki kardeşim, senin gerçek o değil, senin gerçek sıkıntın o evin içinde İslami havayı estiremeyişinde, o evin içinde Allah'ın ve Peygamberin arzu ettiği biçimde İslami bir havayı estiremediğin için, hanımına İslami bilgiyi kazandıramadığın için, hanımının kalbine imanı oturtamadığın için o sana karşı gelmektedir diyeceğiz. Böylece biz lüzumlu bir sıkıntıyı gidermiş olacağız. Tıpkı Hz. Yusuf zindanda iki tane zindan arkadaşı lüzumsuz bir dert ile kendilerini sıkıntıya düşürmüşler gelmişler Hz. Yusuf'a diyorlar ki biz işte şöyle bir rüya gördük bizim sıkıntımızı gideriver Hazreti Yusuf onlara aynı şöyle dedi kardeşim sizin gerçek sıkıntınız bu değil sizin gerçek sıkıntınız birden fazla raflara Efendilere, ilahlara kulluk yapmanızdadır siz tek olan Allah'a kulluğa yaklaşırsanız eğer siz sadece Allah'ı Rab bilir, onun dışındakileri bütün Rab'ları reddederseniz, işte sıkıntılarınız gidecektir diye, onların farkında olmadıkları sıkıntılarını onlara hatırlatmak suretiyle, meşhur dairede onların sıkıntısını verdik. Demek ki muhterem kardeşlerim, Allah'ın Resulü hadislerinin bu bölümünde bir daha söyleyeyim, kim dünyada bir müminin dünyalık sıkıntılarından bir sıkıntısını giderirse, Allah da öbür tarafta onun sıkıntısını giderecektir buyurmuştu ya, demek ki gidereceğimiz sıkıntı meşru olacak. Gayrimeşru bir sıkıntıyı giderirsek, öbür tarafta Allah da bizim gayrimeşru ve lüzumsuz bir sıkıntımızı giderir. Hadisin birinci bölümünde Peygamberimiz Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam bunu anlatıyor. Bakın ikinci bölümde hayatımızın bir başka yönüne Allah'ın Resulü dikkat çekiyor ve şöyle buyuruyor. وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللّٰهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآكِرَةِ Kim dünyada bir mümini örterse, setrederse, hem dünyada hem de ukba'da Allah da onu örtecektir. Hadis böyle. Kim dünyada bir mümini örterse, setrederse, öbür tarafta Allah da onu örtecektir. Acaba buradaki örtmeden setir kelimesinden maksat nedir? Burada birkaç tane mana vardır. Bunlardan birincisi şudur. Kim dünyada elbisesi olmayan, avret mahallini örtecek kadar elbisesi olmayan bir Müslüman kardeşine bir elbise giydirirse, Allah da öbür tarafta ona bir takva elbisesi giydirecektir cennette. Birinci mana budur. O halde ey müminler, Rabbinizin cennette size bir elbise giydirmesini istiyorsanız, Elbisesi olmayan, avret mahallini örtecek kadar elbisesi olmayan fakir kardeşlerinize elbise giydirin. Birinci mana budur. Setir kelimesinin ikinci manası da şudur. Kim dünyada bir mümini örterse, yani kim dünyada bir müminin ayıplarını örterse, öbür tarafta Allah da onun ayıplarını mahşeri kalabalığın önünde örtecektir. <gülüyor> i̇kinci mana budur. O halde Müslümanın vazifesi ayıp açmak değil, ayıp ötmektir. Müslüman gördüğü ayıbı ötmek zorundadır. Ayıp açıcı değildir Müslüman. Setretici, örtücüdür Müslüman. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de Hucurat Suresi'nde şöyle buyurur: Vela tecessesu. Sakın ha tecessüste bulunmayın. Yani casusluk yapmayın. Müslümanların gizli sırlarıyla uğraşmayın. Müslümanların kirli çamaşırlarını ortaya dökme gayreti içine girmeyin. Müslümanların gizli sırlarını ortaya döküp de Müslümanları alemin gözünde rezil perişan hale getirmeyin. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de böyle buyuruyor. Bir Müslümanın cebinde ne var ne yok onun haberi ve izni yokken arama haramdır. Acaba bir Müslümanın evinde ne olup bitiyor diye Müslümanın evinin yakınındaki komşularından soruşturma haramdır. Bir Müslümanın evinde ne olup bitiyor diye Müslümanın evinin penceresinin dibinden dinlemek haramdır, yasaktır. Bir Müslüman'ın evinde ne olup bitiyor diye anahtar deliğinden içeri bakmak, içeriği dikletmek, rasul etmek halamdır, yasaktır. Hatta Allah'ın Resulü buyurur ki, bir Müslüman başka bir Müslüman'ın evinin anahtar deliğinden içeriği dikletse de baksa, içerideki Müslüman da bir mil takıp dışarıdakinin gözünü çıkarsa, o oh olmuş diyor Allah'ın Resulü, o oh olmuş, yapmasaydı. Mesken masumiyetini ihlal etmeseydi, Müslüman'ın evinde ne olup bittiğine, Mutale olma niyetiyle böyle bir tecessusun içine girmeseydi. Müslüman, ayıp örtmekle mükellettir. Allah'ın Resulü başka bir hadislerinde buyurur ki, Ey Müslümanlar! Sakın ha Müslümanların avretini açmaya çalışmayın. Müslümanların gizli sırlarını ortaya dökme gayreti içine girmeyin. Müslümanların çivri çamaşırlarıyla meşgul olmayın. Eğer siz ayıp açmaya kalkarsanız, Müslümanların gizli sırlarını aleme teşhir etmeye kalkarsanız Allah da sizin gizli sırlarınızı aleme teşhir eder. Eğer Allah birinin gizli sırlarını ortaya dökmeyi murat etmişse evinin göbeğindeyken ya da ıssız bir dağın bir ormanın arkasındayken dahi işlediği bütün günahlarını aleme teşhir ediverir. Bütün ayıplarını bütün sırlarını aleme teşhir ediverir. O halde biz açmayalım örtelim Allah da bizim ayıplarımızı örtsün. Allah da bizim ayıplarımızı açmasın. Yine Allah'ın Resulü başka bir hadislerinde şöyle buyuruyor. Ey Müslümanlar! Siz Müslümanların gizli çamaşırlarını ortaya döker, ayıplarıyla meşgul olursanız, o zaman Müslümanı daha çok şiraciden çıkarırsınız. haya damarını çatlatırsınız. Artık utanmaz olur, günahları açıktan açığa işlemeye başlar o adam. Çünkü artık sırrın kalmadı. Sırrını ifşa ettiniz, faş ettiniz. O halde, Müslümanların gizli sırlarını ortaya dökmeye çalışmayacağız. Bakın bu konuda size şöyle küçük bir misal vereyim. Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretleri Medine'de bir yerden geçerken iki tane sahabi geldi. Dediler ki ey Ömer şu evin içindeki Müslüman günah işliyor. Bunu ikaz etmek zorundayız. Hazreti Ömer sinirle adamın kapısını çaldı. Kapı kilitleydi. Kapı açık değildi ve Hazreti Ömer çipten atladı içeri girdi. Baktı ki adam gerçekten günah işliyor. Ne günah işledi? meçhul. Günah işliyor gerçekten. Hazreti Ömer dedi ki utanmıyor musun Allah'ın ve peygamberin yasak kıldığı şu amel işliyorsun deyince adam aynen şöyle dedi. Ey Ömer ben bir günah işledim. Nefsime uydum ama sen şu hareketinle Allah'ın üç tane ayetini çiğnedin. Üç tane günah işledin. Bunlardan birisi şudur. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de وَلَا تَجَسَّسُوا buyurur casusluk yapmayın Müslümanların gizli sırlarına muttali olmaya çalışmayın buyurdu fakat sen benim gizli sırrıma şu anda muttali oldun İkincisi yine Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de وَاْتُلْ بُيُوتَ مِنْ اَبْوَابِهَا evlere kapılarından girin diyor kazıl ki sen benim çitimden atladın girdin içeriye kapı açık değildi. üçüncüsü ''Müsaade almadan, ünsiyet kesbetmeden ve ev sahibine selam vermeden evlere girmeyin.'' diyor. ''Havru ki sen müsaade almadan, bana selam vermeden, benimle ünsiyet kesbetmeden evime girdin.'' deyince, Hazreti Ömer elleriyle göksüne vura, vura dışarı çıktı. ''Hata ettin Ömer, hata ettin Ömer.'' diye dışarı çıktı. Ve diyor ki, ''Ben hayatımın sonuna kadar sadaka verdiğim, işlediğim bu günahtan ötürü Rabbimin beni affetmesi için.'' diyor. O halde Müslümanların gizli sırlarıyla uğraşmayacağız. Ama Müslüman günahı açıktan işliyorsa, ha işte onu o zaman men edeceğiz. Yapma bunu diyeceğiz, etme diyeceğiz. Ama adam günah gizli işliyorsa, biz onu men edeceğiz diye onun gizli sırlarını ortaya dökmeye çalışmayacağız. Demek ki setir kelimesinin ikinci manası da budur. O halde hadise bir mana daha verelim. Kim dünyada bir mümini örterse, öbür tarafta Allah da onu örtecektir diyordu ya Peygamberimiz. Demek ki bu örtmeden maksat neymiş? Ayıp örtme. Yani kim dünyada bir müminin gördüğü bir ayıbını örterse, öbür tarafta Allah da onun ayıbını örtecektir. İkinci mana budur. Setir kelimesinin üçüncü manası şudur. Kim dünyada bir mümine itikat elbisesi giydirirse, ilim elbisesi giydirirse, iman elbisesi giydirirse, öbür tarafta Allah da onu giydirecektir. Demek ki setil kelimesinin üçüncü manası iman elbisesi, itikat elbisesi giydirme. Arkadaşlar birçok insan var ki bu devirde çırıl çıplaktır Allah korusun. Beş vakti kıların başkasına karışmam diyor, başkasına aklı vermez diyor. Allah korusun bu adam fikir çıpları, bu adam iman çıpları, itikat çıpları. Hele böyle bir devirde donar Allah korusun. Bu kardeşi sokakta böyle donmaya terk edemezsiniz. Ona bir iman elbisesi giydirme zorundasınız. Ona bir itikat elbisesi giydirme sorumlusunuz. Gel kardeşim, sırf namazlı olmaz bu iş. Bu işin teşekkülü de vardır. Bu işin cihadı da vardır. Allah'ın iradesini yer yüzüne hakim kılmada vardır. Peygamberin sünneti de vardır. Şunları şunları da yapman lazım. Şunlar şunlar da vardır diye o kişiyi Allah korusun donmaktan kurtarıp bir itikat elbisesi, bir iman elbisesi giydirmek zorundayız. Ey Müslümanlar, her gün sofranızın başına oturan yastığınıza baş koyan hanımınızın namusuna, iffetine sahip çıkabildiniz mi? Her gün sofranızın başına oturan çocuklarınızın dini hayatıyla ilgilenebildiniz mi? Yoksa onları donmaya mı serkettiniz dışarıda? Eğer çocuklarınız fikir çıplağı ise, eğer kızlarınız namus ve iffet çıplağı ise, eğer hanımlarınız iman çıplağı ise, fikir itikat itikad çıplağı ise giydirmek zorundasınız. Onlara itikat elbisesi giydirmek zorundasınız. O halde her Müslüman evini eğitim merkezi haline getirmek zorundadır. Eğitim her Müslümanın üzerine farzdır. Çocuklarınızın namusuyla, iffetiyle, ilmiyle, irfanıyla ilgilenmek zorundasınız. İşte Allah Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam hadislerinin bu bölümünde bize bunu anlatıyor. Ve Kur'an-ı Kerim'de de cehenneme girecek insanlar cehennemin kapsının ağzına geldiği zaman Cehennem zebanilerinin emri malik sorar onlara. مَا سَلَكَكُمْ ف۪ي Niçin cehenneme geldiniz? Yığın yığın Allah'ın kulları cennete uçarken siz aşağıdan niçin cehenneme aktınız, doldunuz? Niçin buraya geldiniz? Onlar diyecekler ki, lem نَكُنْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ İşte başta sayar Allah, namaz kılanlardan değildik, şunları şunları yapanlardan değildik dedikten sonra, sonunda diyecekler ki lem neku nutaymul miskin biz miskinleri doyuranlardan değildik miskin doyurmanın birkaç tane manası vardır kimisinin kalbi açtır kimisinin midesi açtır kimisinin kafası açtır çocuklarınızın ya da miskinlerin midesini doyurunca iş bitti mi zannediyorsunuz bakın cehennemin kapısına ağzına gelenler aynen böyle diyecek biz miskinleri doyuranlardan değildik Çocuklarımızın hanımlarımızın karınlarını doyurduk ya iş bitti mi dan ediyorsunuz. Halbuki bazı insanın midesi açtır. Bazı insanın kalbi açtır. Bazı insanın kafası açtır. Midesini doyurmakla iş bitmez. Kalbini de doyurmak zorundasınız. Kafasınızı da bilgiyle doyurmak zorundasınız. Ona bir iman ve itikat elbisesi giydirmek zorundasınız. Eğer cehennemle karşı karşıya gelmek istemiyorsanız, Allah'ın azabıyla burun buruna gelmek istemiyorsanız o halde çocuklarınıza hanımlarınıza itikat elbisesi giydirin. İşte Allah'ın Resulü hadislerinin bu bölümünde kim dünyada bir mümini örterse öbür tarafta Allah da onu örtecektir. Buyurarak bu hakikate bizim dikkatimizi çekiyor. <gülüyor> Hadisin 3. bölümünde efendimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam bakın şöyle buyuruyor. Vallahu fi abdi مَا كَانَ الْعَبْدُ ف۪ي اَوْنِ <أَخِيهِ> Allah müminin muavinidir. Şu manaya bakın. Allah müminin muavinidir. Sanki kul müdür oldu, mümin müdür oldu da Allah muavin oldu. Allah kulun muavinidir. Peki ne zaman, ne kadar müddetle Üç gün mü? Hayır. Beş gün? Hayır. Bir yıl? Hayır. Bir ömür? Hayır. Onu Allah bir şata bağlamış. مَا كَانَ الْعَبْدُ Fi <gülüyor> alni Mümin kardeşlerinin yardımında olduğu müddetçe. Dikkat ediyor musunuz? Allah Müslümanın muavini Ne zaman mümin o Müslüman kardeşlerinin yardımında olduğu müddetçe. İşte Allah'ın yardımı bu şarta bağlı. Eğer ben bir kardeşime bir defa yardım etti bırakır verdiysem Allah da bana bir defa yardım eder bırakır verir. Eğer ben bir kardeşime iki defa yardım etti bırakıverdiysem, Allah da bana iki defa yardım eder bırakıverir. <gülüyor> Eğer ben devamlı Müslüman kardeşlerimin yardımındaysam, işte o zaman Allah da devamlı benim muaynimdir, benim yardımcımdır. O halde ey Müslümanlar, bırakalım kendi işimizi de hep Müslümanların yardımına koşalım. Kendi işimizi yaptığımız zaman elde edeceğimiz ile. Kendi işimizi bırakıp Müslüman kardeşlerimizin yardımına koştuğumuz zaman elde edeceğimiz semere, birisi gökteki yıldız, öbürü yerdeki toprak. Bu kadar farklı. Ama kul i̇bn Arabi öyle diyor. Allah ticaret vasıtasıyla mümine kula sonsuz rızık vaad etti. Biliyorsunuz ticarette sonsuz rızık var. Bire 10 da kazanırsın, bire 100 de kazanırsın, bire bin de kazanırsın. Allah ticarette kullarına sonsuz rızık vaat etti. Hal böyleyken, kul diyor i̇bn Arabi, Allah'ın kendisine vaat ettiği sonsuz rızkı tepsi de yüzde elli, yüzde altmış faize razı oldu, götürdü parasını bankaya yatırdı diyor. Halbuki ticaret yapsaydı rızık sonsuzdur. Ama kul adeta şöyle dedi, ya Rabbi ben sonsuz rızık falan istemem. Bire bin, bire yüz bin istemem. Ben 30 razıyım dedi, Allah'ın kendisine vaat ettiği sonsuz rızkı tepti de, %30, %40 faizi tercih etti, götürdü parasını bankaya aynen bunun gibi, Aynen bunun gibi, biz kendi işimizi bırakıp Müslümanların yardımına kustaydık, Cenab-ı Hak devamlı bizim yardımımızda olacaktı. Ama biz Cenab-ı Hakk'ın devamlı bizim yardımımızda olmasını tepkik de kendi işimizle koşturuyoruz, kendi işimizle meşgulüz. Bu aynen buna benzer. Bakın bir de söyleyeyim size. Müslüman kendi üstünden dua ettiği zaman bu duanın kabul edilip edilmeyeceği kesin değildir. Kabul de edilir, red de edilir. Ama bir Müslüman, Müslüman kardeşlerinin üstünden dua ettiği zaman bu duanın kabulü kesindir. Allah Resulü şöyle buyuruyor. Bir melek der ki, ''Amin ve leke bimitlihi'' ''Ya Rabbi bunun duasını kabul et, istediği şeyin bir mislini de kendisine ver.'' Der. Mesela el kaldırdık dua ediyoruz. Ya Rabbi falan kardeşime sıhhat ver. Kendi üstümüzden değil. Bir Müslüman kardeşimizin üstünden dua ediyoruz. Ya Rabbi falan kardeşimiz çok fakir. Ona mülk ver, servet ver. Ya Rabbi salan kardeşimize ilim ver. Ya da falan kardeşimizin şu meşru sıkıntısını kaldır Ya Rabbi. Diye el kaldırıp bir Müslüman kardeşimizin üstünden dua ettiğimiz zaman bir melek der ki Allah'ın onun duasını kabul et. O kardeşi için istediği şeyin bir mislini de kendisine ver. İşte bu duanın kabulü kesindir. Sahabe-i hep böyle yaparmış. Ev kaldırdığı zaman beni, bana demezmiş sahabeyiz. Ne demiş ya? Kardeşimi ya Rabbi, kardeşime ya Rabbi dermiş. Biliyor ki, O halde ey Müslümanlar Müslümanların yardımında olmak zorundayız. Müslümanların işine koşturmak zorundayız. Kardeşlerimizin yardımında olduğumuz müddetçe bilelim ki Cenab-ı Hak bizim devamlı yardımımızdadır. Ama bir defa yardım etti bırakıverdiysek Allah da bir defa yardım eder bırakıverir. İki defa yardım etti verdiysek Allah da bize iki defa yardım eder bırakıverir. O halde sürekli Rabbimizin avniyinin inayetinin üstümüzde olmasını istiyorsak sürekli Müslüman kardeşlerimizin yardımında olmak zorundayız. Koşturacağız kardeşlerimizin yardımına. Ondan sonra yine kainatın seyyidi Hazreti Muhammed Aleyhisselam hadisin bu bölümünde şöyle buyuruyor وَمَنْ سَلَكَ طَرِيْخًا يَلْتَمِسُ ف۪يهِ عِلْمًا Sehelallahu lehu bihi tarikan iler cenneti Kim bir tarikata girerse Kim bir tarikata girerse Ama nasıl bir tarikat bu tarikat? İlim öğreneceği bir tarikata girerse Tarikat yol demektir Cadde demektir Usul demektir Kim ilim öğreneceği bir yola girerse Allah o yolun sonunda Onu cennete ulaştıracaktır o halde cennete gitmek istiyorsanız, Rabbinizin cennette kulaklarınızın duymadığı, gözlerinizin görmediği, akıl ve hayallerinizin dahi ihata edemeyeceği, en mal çeşit devletlerine ve nimetlerine ermek istiyorsanız, ey Müslümanlar, ilim öğrenmek zorundasınız. İlim öğreneceğiniz bir tarikata, bir yola girmek zorundasınız. İlim öğrenmek zorundasınız. Çünkü cennetin yolu ilimden geçer. Kur'an'la ve sünnetle münasebeti kesilmiş Müslümanların bir an evvel Kur'an ve sünnetle münasebet kurarak Kur'an'ı ve sünneti öğrenme üzere ilim talep edeceği bir yola girmek zorundayız. Başka çaremiz yoktur. İşte Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam hadislerinin bu bölümünde son derece açık bir biçimde bize bunu anlatıyor. İlim yoluna girmek zorundayız. Yine Kainatın Seyyidi şöyle buyuruyor. وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ اِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّك۪ينَةُ Hiçbir kavim yoktur ki, hiçbir cemaat yoktur ki Allah'ın evlerinden bir evde toplansınlar. İşte şurası Allah'ın evlerinden bir evdir. Hiçbir grup yoktur ki o grup Allah'ın evlerinden bir evde toplanacak. Ne için toplanacak? Zikir yapmak için mi? Mevlüt okunmak için mi? Ya da karıdan, kızdan, attan, avrattan, fiyattan, murattan, baktan dolardan bahsetmek için mi? Hayır. Ticaretten bahsetmek için mi? O da hayır. Ne için toplanacaklar? Yetlûne Allah. Allah'ın kitabını okumak üzere toplanırlarsa, Allah'ın kitabını okumak üzere toplanırlarsa, Allah'ın kitabını okumak da yetmez. Şurada Abdusamed'i koysak teybin içine, bantını koysak ve Abdusamed sabahdan akşama kadar okusa, biz bir şey anlamadıktan sonra onun fazla bir sevabı yoktur. Vardır sevabı, Kur'an dinlemenin sevabı vardır ama Esasen Cenab-ı Hak o Kur'an'ı anlasınlar da hayatlarına aktarsınlar diye göndermiştir. Anlamak zorundayız. Kur'an okumak da yetmez. Bakınız Allah'ın Resulü buyurur ki, hiçbir cemaat yoktur ki yeryüzünde Allah'ın evlerinden bir evde toplansınlar. Ne için toplanacaklar? Yetlûne Allah. Allah'ın kitabını okumak üzere toplanacaklar. Ama o da yetmez. Başka? وَيَتَدَى رَسُونَهُ بَيْنَهُمْ ve okuduklarını kendi aralarında ders haline getirecekler. Evet. Okuduklarını kendi aralarında ders haline getirecekler. Yani anlayacaklar. Yani sabahleyin yaşama adına okuyacaklar. Bir saat sonra okuma adına, bir saat sonra yaşama, tatbikat sahasına koyma adına okuyacaklar. Demek ki sadece okumak da yetmez. وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ Okuduklarını kendi aralarında ders yapacaklar okuduklarını hayata tatbik etmenin savaşını verme adına okuyacaklar. Anlayacaklar ve hayatlarına aktaracaklar. İlla nezelet aleyhi mestekine. Eğer bir grup bir cemaat bunu yaparsa, şimdi şu anda bizim yaptığımız gibi bir cemaat bunu yaparsa, illa nezelet aleyhi mestekine. Onların üzerlerine bir sekinet iner. Bir huzur iner. E ee, biz Kur'an okuyoruz. Camilerimizde hep Kur'an okunuyor. Evlerimizde teyit bantları hep Kur'an okuyor. Peki neden acaba bir sekinet bizim üstümüze inmiyor? Neden bir huzur yok bizde? Neden hep düşmanlarımızdan, kafirlerden korkuyoruz? Ha demek ki biz ders haline getirmiyoruz Kur'an'ı. Sadece okuyoruz. Sadece okuyoruz o kadar. Ders haline getirmiyoruz Kur'an'ı. Eğer ders haline getirseydik, Kur'an bize çok şey söyleyecekti. Kur'an bizim hayatımızı değiştirecekti. Ama biz onu ders haline getirmiyoruz. Bakın arkadaşlar, burada size bir başka hadisi şerife imtikal edeyim. Müslim'de Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam bir başka hadislerinde şu hususa bizim dikkatimizi çeker. Der ki kainatın seyyidi, bir gece iki adam geldi benim elimden tuttu, beni bir sezaya, bir boşluğa çıkardı uzunca gezdirdi, dolaştırdı. Gördüğü şeyleri Allah'ın Resulü uzun uzun anlatmış. Ancak ben bir noktaya parmak basarak hadisin o bölümüne dikkatimizi çekmek istiyorum. Dolaşırken bir adam rastladık diyor Allah'ın Resulü. İki adam elimden tuttu. Dolaştırırken bir adam rastladık. Adam sırt üstü yatmıştı. Ensesin üstüne yatmıştı. Başucunda da bir adam vardı. Elinde başın büyüklüğünde bir taş vardı. Yerde yatanın başına o taşı vuruyordu, adamın başı parça parça oluyor, kırılıyordu adamın başı, sonra taş yuvarlanıp gidiyordu. O adam taşı almak için taşın peşinde koşuyordu. Taşı alıp gelinceye kadar yerde yatan, başı kırılmış adamın, başı iyileşmiş oluyordu. Bir daha vuruyordu. Yine başı kırılıyordu, taşı almaya gidiyordu, gelinceye kadar adamın başı yine iyileşiyordu. فَصُنِعَ بِهِ اِلَا يَوْمُ الْقِيَامَةِ kabrin içine konduğu andan itibaren, mezarın içine girdiği andan itibaren, kıyametin kopacağı güne kadar adama bu şekilde işkence ediliyordu. Ben bu manzarayı görünce tüylerim diken diken oldum. İştahım gırtlağımda düğünlendi ve sonra sordum yanındakilere Dedim ki bu adam da kim? Niçin buna bu şekilde işkence ediliyor? Yanımdaki Cebrail ve Mikail bana dedi ki Faracul'ün Öğretti kuran Bu öyle bir adamdı ki Allah ona Kur'an'ı öğretti. Biz anlatıyor bakın. Kur'an'ı biliyoruz çoğumuz. bize anlatıyor bakın. Allah ona Kur'an'ı öğretti. Allemahu'l-Kur'an. Allah ona Kur'an'ı öğretti. Nasıl öğretti? Babasının kalbine merhamet verdi de imam ve gönderdi öğretti. <gülüyor> Babasının kalbine merhamet verdi de bir hocanın dizinin dibine gönderdi çocuğunu öğretti. Ya da aynen şurada olduğu gibi bir Hoca Efendi'nin sohbetinde bulundu da Kur'an ve sünnetle tanıştı. Kur'an'ı duydu. Hakikati öğrendi. Allemahullahu'l-Kur'an Allah ona Kur'an'ı öğretti de Fena'me anhu billeyl Gece ondan uyudu. Allah Allah. Gece Kur'an'dan uyudu. Yahu biz anlatıyor bu hadis. Biz anlatıyor bu. Var mı içimizde gece Kur'an'dan uyumayan Gece Kur'an'la beraber olan var mı içimizde? Kur'an'ı bildiği halde gece Kur'an'dan uyumayan var mı ikimizde? Gece hep Kur'an'la meşgul olan var mı ikimizde? Vallahi bu hadis bizi anlatıyor. <gülüyor> gece ondan uyudu da <gülüyor> gündüz de onunla amel etmedi. Gece Kur'an'dan uyuyan adam gündüz neyle amel edecek? Arkadaşlar Bizim gibi müşrik bir toplumu kurtarma adına gönderdiği peygamberine Cenab-ı Hakk'ın ilk emri şöyleydi. Ye اَيُّهَا الْمُزَّمِّلِ قُمِ الْلَيْلَ illa قَل۪يلَ إِلَّ ila akhir الْاَيْهِ Rabbimiz duydu ki ey peygamber kalk. Ey örtülerine bürünmüş yatan peygamber. Ey rahatını istirahatını düşünen peygamber. Rahatına istirahatına bir tekme vur. Üstündeki şu battaniye yorganı bir at ayağa kalk. Ne için kalkacaktı? Ayetin sonunda diyor ki: "Varatil-Kur'ane tertila." Ağır, ağır Kur'an okumak için kalkacak. Ne olacak okuyunca? Sabahleyin de onu ilan edecek. Allah'tan aldığı bu emirle kainatın seygidi öyle bir kalktı ki vallahi ve billahi hayatının sonuna kadar bir daha yatmadı. Bu öyle bir kalkıştı ki, sonu olmayan bir daha yatışı olmayan bir kalkıştı. Yatı verseydi bu kendi kendinin sonu olacaktır. Zira Kur'an'la münasebeti kesilen bir adam mürtettir. Bu sözümü iyi anlayın. Kur'an'la ilgisi kesilmiş bir adam ölüdür, ruhsuzdur ve mürtettir. Bakın Allah ayet-i ne diyor? Ya eyyühellezine amenüstecibü lillahi velirrasuli iza da'akum lima yuh'ikum. Ey müminler! Allah ve peygamberi, size hayat kazandıracak prensiplere sizi çağırdığı zaman onlara icabet edin, uyun. Demek ki Allah'ın ve Peygamber'in bizi çağırdığı şeyler bize hayat kazandıracak şeylerdir. Yani Kur'an ve sünnet hayattır. Kur'an ve sünnetle münasebeti kesilmiş bir nesil ölüdür. Ölmüştür. Kur'an'ın bir başka adı da ruhdur. Allah Kur'an'da başka bir ayet kermesinde buyuruyor ki وَكَذَٰلِكَ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ رُوحًا مِنْ عِنْدِنَا Peygamberim sana katımızdan bir ruh indirdik diyor ruh. Kur'an'ın bir adı da ruhtur. Ruhla ilgisi kesilen bir adam ölüdür. Ruhla münasebeti kesilen bir adam ölüdür. Yaşasa dahi, getse dahi, konuşsa dahi, yürüse dahi, yese itse dahi, ticaret yapsa dahi Kur'an'la ilgisi kesilen bir adam ölüdür. Bir dönem Allah'ın Resulüne vahiy kesildi. Biz buna fetret-i vahiy diyoruz. Bir süre Allah'ın Resulüne vahiy gelmez oldu. Cebrail ayet getirmez oldu da, onun sıkıntısından Allah'ın Resulü kendisini dağlardan, taşlardan, uçurumlardan atacak hale geldi. O kadar üzüldü, o kadar üzüldü ki neredeyse intihar edecekti. Allah'ın Resulü öyle diyor. Vallahi o günlerde ben dağdan kendimi atmayı çok denedim ama Cebrail hep beni tuttu diyor. Neden? Kur'an'la alakası kesildi diye. Yahu biz, biz ne yapacağız ya? Bizim Kur'an'la nasıl bir ilgimiz var yahu? Hangi gece biz kalktık da Kur'an'la istişare ettik? Hangi gece biz Kur'an'ı önümüze aldık da yarın ne yapacağım Allah'ım diye onunla istişare ettik? Yarın bir savaş başlayacaktı. Kiminleydi bu savaş? Rafil Müslümanlarla. İslam'ı anlamayan Müslümanlarla, Siyonist ajanlarıyla, Yahudiyle, dinsizle, imansızla, putperestle, ateistle, komünistle, birçok düşmanımız vardı. Mektepte, iş yerinde, dükkanımızda, dairemizde, okulumuzda, her yerde, her zaman ve her saniye bir şeyleri ilan etmek zorundaydık biz. Bir şeyin yaşaması, hayata hakim kılınması adına bir savaş vermeliydik biz ama gece cephaneyi hazırlamadık ki gündüz neyin savaşını verelim biz? gece bir şeyler almadık ki Cenab-ı Hak'la istişare etmedik ki gündüz neyi tekbir edelim ve neyi inan edelim biz arkadaşlar şu cümlemi iyi anlayın lütfen İki türlü vahiy vardır bunlardan birisi Allah'ın vahiy ötekisi de şeytanın vahiy İyi anlayalım bu konuyu şeytan da vahyeder Allah da vahyeder Şeytan nasıl vahyeder? Ayet-i Kerime'de Cenab-ı Hak anlatıyor. İnneşşeyatıine leyuhune ilâ evliyâihim Şeytan dostlarına vahyeder. Ya da şeytan dostları vasıtasıyla vahyeder. Vahiy nedir? Önce onu bir tanıyalım. Vahiy Türkçemizdeki manası şudur. Gizlice ve süratlice mesaj iletmek. E bugün televizyon aynı şey yapmıyor mu? Evinizin banyosu şöyle olsun, evinizin perdesi şöyle olsun, kullanacağınız sabunun markası şu olsun, kullanacağınız arabanızın yağışı olsun, yarın okuyacağınız gazete olsun, alışveriş yapacağınız iş yeri şu olsun diye her gün televizyon size vahiy ulaştırmıyor mu? Vahi nedir? Gizlice ve suatlice mesaj iletmektir. Şeytan televizyon vasıtasıyla size mesaj iletiyor. Eğer siz gece Allah'ın Kitabı ile beraber değilseniz, mutlaka şeytanın vahiyi ile berabersiniz demektir. Gece Allah'ın Kitabından bir şeyler almadıysanız, yarın uygulama adına televizyondan vahiy aldıysanız, onu uygulayacaksınız demektir. Bakın, Peygamberimize vahiy geldiği zaman, Peygamberimizle müminler arasında, sahabe-i kiram arasında vahyin konusu birbirlerine aktarılırdı. İşte bugün tesettür ayeti gelmiş, herkes örtülmeli. Bugün faizin yasaklığına dair ayet gelmiş. Yani vahyin programları sahabi arasında birbirlerine aktarılırdı. Şimdiki televizyon vahyinin müntesipleri de o vahyin programlarını birbirlerine aktarıyorlar. Bu gece şu film vardı. Bu gece şundan bahsetti. Şunu anladın mı? Şunu şöyle yaptılar. Baktın mı, gördün mü, seyrettin mi? Arada bir fark veremiyorum ben. Kur'an vahyini sahabi kendi arasında nasıl aktarıyorsa televizyon vahyini de bugün o vahyin müntesipleri kendi arasında aktarmaktadırlar. O halde ey Müslümanlar, gece Kur'an'la beraber olun. Gece Allah'ın kitabını yaşama adına, Allah'ın kitabıyla beraber olun. Çünkü gündüz bir savaş vereceksiniz. Savaşta genellikle gündüz olur. Gece ise iki ordu karargahına çekilip plan, program yapma zamanıdır gece. Gece yaraları sarma zamanıdır. Gece planı, programı bir daha düzden geçirme zamanıdır. Gece cephane hazırlama zamanıdır. Siz de sabahleyin bir savaş vereceksiniz. Neyin savaşını vereceksiniz? Öğrendiğiniz, gece öğrendiğiniz Kur'an ayetinin gündüz yaşanması ve yaşatılması savaşını vereceksiniz. E gece bir şey öğrenmediyseniz gündüz ne yaşayacaksınız ya? Amellerinizin üstüne şöyle bir etiket vurun. İşlediğiniz bütün amellerinizin üstüne bir etiket vurun. Mesela bir amel işlediniz değil mi? Bir sünnet alın, peygamberimizin bir hadisini alın, ya da Kur'an'dan bir ayet alın, üstüne vurun. Ve Kur'an'a uyan, sünnete uyan amellerinizi şu tarafa koyun, uymayanları da bu tarafa koyun. Atın, atın, atın, atın. Bir bakın, bir haftada kaç tane Kur'an'a uygun söz söylemişsiniz, amel işlemişsiniz, kaç tane uymayan söz söylemişsiniz, amel işlemişsiniz. O halde, gündüz yapacağımız amellere, gece okuduğumuz bir ayetin etiketini yapıştıracağız ki Müslüman olalım. Eğer gece Kur'an'la beraber olmasa, gece ilimle beraber olmasa, Allah'la istişare etmezsek gündüz elbette saptan samandan konuşacağız demektir. Ya da işleyeceğimiz amellerin tümü başka şeylerin etiketini taşıyacak demektir Allah korusun. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerimesinde buyuruyor ki قَبْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ Rabbikum Allah buyurur ki, ey Müslümanlar, size Rabbinizden basiretler geldi. Haberciler i ben bunu şöyle anlıyorum. Hepimizin gözü şaşıymış, Allah bizi yaratmış. Hepimizin gözü şaşıymış da, Allah bize birer tane de gözlük göndermiş. Demiş ki, kim şu gözlüğü alır gözüne takar da, bu gözlükle hadiselere bakarsa kurtulmuştur. Biz bu gözlüklerin birisine Kur'an diyoruz birisine sünnet diyoruz. İki tane gözlük. <gülüyor> <gülüyor> Rabbinizden size vasiretler, gözlükler geldi. Kim o gözlükleri takar da bütün hadiselere Kur'an ve sünnet gözlüğüyle bakarsa o kendi lehinedir ve kurtulmuştur. Ve <gülüyor> ne <gülüyor> ama kim de ama kalmak isterse kim de o gözlüğü takmak istemezse hadiselere kendi nefsi kanaatleriyle bakmak isterse ya da ailesinden gördüğü toplumdan devşirdiği bir takım bilgilerle hadiselere bakmak isterse, fe aleyha, o da kendi aleyhinedir. O halde ey Müslümanlar, hadiselere Kur'an'ın ve sünnetin gözlüğüyle bakmaya çalışacağız. Kur'an'ın ve sünnetin gözlüğüyle bakan kişi kurtulmuştur. Gözüne Kur'an ve sünnet gözlüğünü takamayan kişi, karanlıkta kalmış kişidir. Bakınız, yine Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de başka bir ayet kerimesinde buyurur ki, ''Hiç karanlıkta kalmış bir adamla kendisine nur verdiğimiz bir adam beraber olur mu?'' diyor. İki adam düşünün ki, birisinin önünde bir nur var, bir el feneri var ki önünü aydınlatıyor. Bir başka adam düşünün ki karanlıkta kalmış. Karanlıkta kalmış bir adamla eline el feneri verdiğimiz bir adam ya da gözüne gözlük taktığımız bir adam bir olur mu?'' diyor Allah ve ikisi adım başına düşecektir. Bu ne faizdi çarpacaktır. Faiz direğine çarpacaktır. Bu ne zinaydı, bu ne göz dinasıydı, bu ne kulak dinasıydı, buna itikaptı, bu ne yanlış bir alışverişti, bu ne yanlış bir dokunuştu, bu ne yanlış bir bakıştı ve mütemadiyen adım başına düşecek ve tökezleyecektir. Ama eline Allah'ın senerini alan kişi, yani Kur'an ve sünneti tanıyan kişi, yani peygamber kendisine şu odanın arkasında kadar yakın olan bir kişi her an peygamber aleyhisselama sorabilecek kadar peygamberin sünnetiyle iç içe olan bir kişi ya da yapacağı bir işi her an Cenab-ı Hak kellevara hazretlerine sorabilecek kadar Cenab-ı Hak'ka yakın olan bir kişi hiçbir zaman hata etmez. Mesela evine misafir geldi hiç düşünmez. Bilir ki peygamber evine misafir geldiği zaman misafire nasıl ikram ettiyse o da öyle ikram edecektir. Çocuğuna bir tane <gülüyor> kucağına bir tane çocuk verdiler hiç tereddüt etmez. Ne diyeyim acaba diye düşünmez. Çünkü bilir ki Peygamber Aleyhisselam'ın kucağına bir çocuk verilmişti. O da bizim gibi bir insandı. Allah'ın Resulü ne dediyse o da onu söyleyecektir. Yani Kur'an ve sünneti tanıyan kişi gören kişidir. Nur ehli gözüne gözlük takmış kişidir. Ancak Kur'an ve sünnetle münasebeti kesilmiş kişi de arkadaşlar hem ölüdür hem de kördür hem de sağırdır. İşte Allah Resulü hadislerinin bu bölümünde buyuruyorlar ki Allah'ın evlerinden bir evde bir cemaat toplanır da Kur'an okursa okumak da yetmez. Okudukları Kur'an'ı anlama adına yarın yaşama adına kendi aralarında onu ders haline getirirlerse ''İlla nezeleb aleyhumu sekinetu'' ''Onların üstüne bir sekine bir huzur iner.'' وَغَشِيَتْهُمُ <gülüyor> rahmetu Rahmet onları çepeçevre kuşatır. وَحَفَّتْهُمُ <gülüyor> melaikatu Melekler onlarla tokalaşır, kucaklaşır. وَذَكَرَهُمُ اللّٰهُ ف۪ي مَنْ عَنْدَ Allah o cemaatı, Allah o cemaatı kendi mahiyetindeki meleklerinin yanında zikreder, tebcil eder, anar. Ve över Allah o cemaatı. O halde biz öyle bir cemaat olmak zorundayız. Allah'ın bizden istediğinin tam aksini yapmayacağız. Biz öyle yapıyoruz şimdi. Allah bize bir kitap göndermiş, inzal etmiş. Semaların semasından, melekut semasından Cenab-ı Hak Cellevara Hazretleri yüce bir mevkiden dünyaya indirmiş. Dünya alçak bir makar, bir makam demektir. Yani Cenab-ı Hak çok aziz olan, kerim olan kitabını alçak olan dünyaya, geri olan dünya vermiş. Tıpkı bir yazar kitabını yazmış, çok kıymetli kitabını bataklığın için atı vermiş Buna benzer. Ne için bunu yapmış Cenabı Hak? Ne için bu üstün kelamını adi ve alçak olan dünya atı vermiş göndermiş? Bizim için Tutulsunlar da kurtulsunlar diye. Okusunlar da amelesinler diye. Allah yukarıdan aşağı indiriyor, biz de tam aksini yapıyoruz. Allah'ın yaptığı şeyin tam zıttını yapıyoruz. Aşağıdan yukarı çıkarıyoruz. Kur'an'ı evimizin en muhtena köşesine koyuyoruz, hep yukarıda, hiç elimiz almıyoruz. Aman yukarıda dursun. İşlemeli böyle güzel bir bezin içine sarıyoruz, yukarıda dursun. İşte onun yeri orası. Allah indiriyor, dünya atıyor Kur'an'ını, biz de yukarı kaldırıyoruz. Öyle yapmayacağız. Biz ne yapacağız? De? Okuyacağız. Rabbimizin kitabını tanımaya çalışacağız. Rabbimizin bizim için gönderdiği mesajını anlayıp, ona göre amel etmeye çalışacağız. Başka şaremiz yoktur. Yine Efendimiz Hz. Muhammed Aleyhisselam burada şöyle bir misal daha vereyim bakın. Biz hastayız diyelim. Eczaneye gidiyoruz. Doktora gidiyoruz. Doktor bizi muayene ediyor. Hastalığımızın teşhisini koyuyor. Diyor ki işte senin hastalığın şudur. Bize bir reçete yazıyor. Ne yapmamız lazım? Alıp o reçeteyi eczaneye gideceğiz. İlaçları alacağız doktorun tavsiye ettiği biçimde ilaçları kullanacağız. Böylece şifa bulacağız. Ama ben öyle yapmıyorum. Alıyorum reçeteyi. Doğruca bir çerçeveciye gidiyorum. Kapı cami civarındaki çerçevelerden, çerçevecilerden birisinin yanına gidiyorum. Diyorum ki bu reçeteyi al. Güzel bir çerçeve yap. Akşam alacağım diyorum. Reçeteyi bırakıyorum. Adam güzel bir çerçeve yapıyor. Akşam alıyorum ben. Getiriyorum evimin en muhtena bir köşesine asıyorum. Reçeteyi. Sonra sabah akşam o reçeteyi öpüyorum. Arada bir süre geçince hastalığım gittikçe artıyor, doktora gidiyorum. Diyorum ki, yahu sen ne biçim reçete yazdın bana? Hiç şifa bulamadım, fayda göremedim. Doktor soruyor, ne yaptın reçeteyi? <gülüyor> i̇şte aldım, bir çerçevelettirdim. Evimin en muhtemel köşesine astım. Her gün akşam sabah öpüp alnıma koyuyorum, tekrar ona koyuyorum. Doktor der ki, yahu kardeşim ben bu reçeteyi sana atasın diye, çerçeveletlesin diye... Ötüp alnına koyasın diye yazmadım ki gidip ilaçları alıp da kullanasın diye yazdım. İşte aynen Kur'an'a karşı bizim tavrımız da budur. Allah'ın kitabını arıyoruz duvara asıyoruz. Hiç okumuyoruz. Hiç indirmiyoruz. Ve Araplara da kızıyoruz hatta gittiğimiz zaman. Araplar okur, uykusu geldiği zaman da başının altına koyverir Kur'an'ı yatar. Ya keşke siz de okuyun da siz de başınızın altına alın, öyle yatın. Biz hiç okumayız, hep orada durdururuz. Ama onlar devam okuyorlar. Keşke okusun insan da başının altına koysun ve yazsın. Hiçbir masuru yoktur. Kendi kendimizi aldatmayalım. Kur'an'la beraber olmak zorundayız. Hadisin son bölümünde kainatın seyyidi Hazreti Muhammed Aleyhisselam şöyle buyuruyor. <gülüyor> kimin ameli batılsa, kimin ameli bozuksa Nesebi onu kurtaramaz. Eğer bir adamın ameli bozuksa... nesebi onu kurtaramaz. Diyelim ki peygamberin çocuğudur. Eğer ameli bozuksa... ...peygamber çocuğu olması onu kurtaramaz. Diyelim ki falan zatın... ...falan şeyhin ya da falan kutbun damadı... ...muhteremleridir. Hayır. Kurtaramaz. Bir peygamberin kızıdır yine kurtaramaz. Eğer ameli bozuksa bir adam... Babası hoca dahi olsa, dedesi peygamber dahi olsa, kim olursa olsun, neshebi ne olursa olsun ameli onu kurtaramaz. Neshebi onu kurtaramaz. O halde ey Müslümanlar, güzel amel işlemeye çalışın. Rabbinizin rızasını kazanma adına, Rabbinizin hatırını tahsil etme adına güzel ameller işleyin. Böylece kendinizi cehennemden kurtarmaya çalışın. Evet, Peygamberimizin hadisi şerifini okudum. Sizlere intikal ettirdim. i̇nşallah Teala duyduk mesuliyetimiz arttı. Eğer dinler, dinler, dinler, dinler de amel etmezsek, Allah Resulü'nün tarif ettiği biçimde bir hayat sergilemezsek mesuliyetimiz artar. Buraya gelmeden önce fazla mesuliyetimiz yoktu. Buraya geldik, dinledik, mesuliyetimiz biraz daha arttı. O halde dinleyip dinleyip geçmektense dışarı çıkıp dinlediklerimizi, duyduklarımızı unutmaktansa amel işleyelim. Cenneti kazanabileceğimiz Rabbimizin rızasını tahsil edebileceğimiz amel işleyelim. Cenab-ı Hak Celle Vare Hazretleri cümlemizi ve cümle ümmeti Muhammed'i Allah'ın Kur'an'ı ve Peygamber'in sünneti istikametinde hayatını tanzim eden sadık kullarının zümresine ilhak eylesin. Amin. Rabbim cümlemizi ve cümle ümmeti Muhammed'i, Efendimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın bize ferman ettiği şu hadisi şerifindeki hususları anlayıp o istikamette amel işleyen sadık kullarının zümresine ilhak eylesin. Subhan Rabbike Rabbil Azze Amma Yusufun ve Selamun Alel Muselîn ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin El Fatiha. Amin.